أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله değerli kardeşlerim Bakara suresinin eee 6. ayetinden itibaren inşallah alabildiğimiz kadar alacağız. 6. ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnnellezîne kferû sevâun aleyhim. A anzarttum, amlam tanzarttum, la yueminun. Önce maliğini verelim. İnkar edenler, onları siz uyarsanız da, uyarmasanız da, onlar iman etmezler. Şimdi bu tabii her inkar eden e, iman etmez diye bir kayıt yok. Burada esasen Yüce Rabbimiz kendilerine davet sunulduğu halde, deliller sunulduğu halde, akli, nakli, işte kainattan, doğadan, insanın kendi yarı dışından, etrafından, çevresinden gördüğü, görmediği bütün canlı ayetlerden, delillerden yola çıkarak, kendisine her türlü delil, beyan, Takdim edildikten, edildikten sonra ben e, inanmak istemiyorum, inanmıyorum diyen bir insan e, bu inadından vazge vazgeçmediği takdirde inanmaz. O yüzden Allah-u Teala diyor siz uyarsanız da bazı insanları, iman etmek istemeyen insanları uyarmasanız da onlar iman etmezler. Çünkü iman etmek istemiyorlar. Ancak bir insanın cehal cehaletten dolayı küfrü söz konusuysa, Adam kafir, ateist. <gülüyor> Ama bu ateistliğin de çok samimi. Gönülden, yürekten ee, bir ilah olmadığına inanıyor. Samimi olarak bunu yapıyorsa biz o insana ee, bu samimiyetinden dolayı saygı duyarız. Yani samimiyetinden dolayı. Çünkü evet bu insan kendi vicdanına danışmış, aklına danışmış, vicdanına danışmış Sonuç olarak bir, bir ilahın olmadığına inanmış. Biz bu insana e, öncelikle şefkatle bakarız, merhametle bakarız ve deriz ki vah vah zavallı. Düşünememiş demek ki doğruyu da gerçekleri görememiş, delillerden anlayamamış ve böyle sapkın bir e, inadın yanlışın içine düşmüş. Hele gidelim de Kendisine doğruları anlatalım. Kafasındaki problemlere cevap verelim. Sorulara cevap verelim. Ona e, ihtiyaç duyduğu bütün dayanakları, bütün sebepleri, bütün vesileleri, bütün delilleri sunalım. Ardından da iman etmesini bekleyelim deriz. Samimi olarak ateist olan insanlar da gerçekten kendilerine delil sunduğunuz zaman, onları ikna ettiğiniz zaman, e, tabii e, o insanın, size tartışmasına müsaade edeceksiniz, tartışacaksınız. Güzel bir e, mantıkla, güzel bir yol ile onunla tartışacaksınız. O insan eğer sizin e, yani dile getirdiklerinize mantıksal olarak reddiyeler veriyor da, siz onun buna cevap vermede aciz kalıyor bu takdirde e, daha alim bir kişiyle onu münazara ettirmek lazım. Yani çünkü bazı insanlar gerçekten e, küfürde inatta o kadar e, fen sahibiler ki o kadar bilgi sahibiler ki e, adamın birçok şüphesi var oradan bir bağlantı kurmuş buradan bağlantı kurmuş da ise inkar etme durumuna düşmüş kendisini ikna edememiş kendisini ikna edecek bir insanda çıkmamış biz bu şartlarda bu durumlarda e, kendimiz onun yanlışlarını düzeltecek ilmi delillere mantıksal akli Yorum ve delillere sahip değil bu delillere, bu akliyi yeteneğe, bu müna münazara yeteneğine sahip olan insanlarla bu tür insanları buluşturmaya çalışmamız lazım ki o insanlar onların kafalarındaki problemleri halletsinler. Yüce Rabbimiz burada samimi olarak inkar edenleri bunlar asla iman etmeyecekler diye nitelemez. Samimi olarak iman etmiyorsa inanarak yani ikna olmadığım için iman etmiyorum dediği zaman bu insana bir peygamber lazım veya peygamberin gönderdiği peygamberi varis olan bir davetçi lazım, bir bilgili insan lazım. Gidecek ona gerçekleri anlatacak. Anlattıktan sonra o insanın e, hidayete gelmesi beklenir al meselesidir. Çünkü e, genelde e, samimi olarak inkar edenler Bilgi eksikliğinden dolayı bunu yaparlar veya kandırılmışlardır bir takım e, ön yargılar, şartlanmalar neticesinde böyle bir kanıya, böyle bir yanlışa düşmüşlerdir. Onların yanlışını düzeltmekte bilgili insanlara düşer. Bu tür insanların iman etmesi için Kur'an-ı Kerim'de şöyle yazıyor, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlığı yazıyor, peygamberin varlığı yazıyor diye cevap vermek e, doğru bir cevap değil. Cevap verme şekli değil. O zaten Kur'an-ı Kerim'in gerçekliğine inansa inan inanacak zaten, iman edecek. Kur'an-ı Kerim'in gerçekliğine, gerçek olduğuna, ayetlerin Allah'tan geldiğine veya Allah diye bir varlık olduğuna inanmadığından dolayı ona biz Kur'an-ı Kerimle cevap veremeyiz. Otur insanlara anlayacağı dilden konuşmak lazım. Onların akıllarına, vicdanlarına, kalplerine hitap etmek lazım. Ve gerçekleri onlara anlatmak lazım. Mesela bugün e, kendi ailemiz içerisinde ikna edemediğimiz çocuklarımız olabilir, torunlarımız olabilir, yakınlarımız olabilir. Ha, bu, bu insanlar Allah'ı inkar etmiyorlar ama sanki hayatlarında, gündemlerinde Allah yokmuş gibi yaşıyorlar. Yani gündemlerinde Kur'an yokmuş, Allah yokmuş, peygamber yokmuş, sanki Allah'ın emirlerine muhatap değilmiş, sanki kendisinden Allah şu şu. Emirleri istemiyormuş gibi davranıyorlar. Bakıyorsunuz gayet rahat. Giyinişinde rahat, kuşamında rahat, konuşmasında rahat, özgür. E, kesinlikle onu kısıtlayan e, ilahi emirlerin olduğunun farkında değil. Özgür olduğunu düşünüyor. İstediği gibi yaşanması e, gerektiğini ve bunun e, onun hakkı olduğunu düşünüyor. Peki bu e, kardeşlerle, bu çocuklarla, bu torunlarla, bu Çevremizdeki bu tür insanlarla nasıl e, mücadele edeceğiz? Onları işte hadi defol git seni tanımıyorum. Sen kötü bir insansın. Nasıl böyle yaparsın? Niye bu şekilde hareketler içerisindesin? Veya niçin bu şekilde giyiniyorsun? Niçin bu şekilde konuşuyorsun? Niçin bu şekilde düşünüyorsun? Niçin bu hareketi yapıyorsun? Niçin e, işte her gün şu şu haramları yapıyorsun ee, sen kötü bir insansın ben senden uzağım demek mi bize gerek e, yapmamız gereken şey e, bu mudur yoksa onu e, gerçeklere davet etmek onu ikna etmek midir elbette söylemiş olduğum ikinci şık yani onu ikna etmek nasıl ikna edeceğiz onunla oturacağız konuşacağız mesela e, ben hayatımda bunu denedim yani birçok insan mesela işte ateist olduğunu söyleyen insanlarla karşı karşıya geldim. Hadi oturalım konuşalım seninle. Sen çok iyi bir insansın. Bir mühazara yapalım yani konuşalım. Hadi sen şüpheleri neler söyle bana. Ben de elimden geldiği kadar o şüphelerinle ilgili ne söyleyeyim dedim. Sonuç olarak, netice olarak bu insanların, Allah'a inanmayan insanların veya Allah'a inandığını söylediği halde bir ateist gibi yaşayan insanların vicdanen, aklen, kalben e, ikna olduklarını gördüm ve hayatlarında çok büyük değişiklikler olanlar da oldu. Olmayanlar da oldu. Olmayanlar ama şunu söylediler. Evet, biz ikna olduk söylediklerine. Gerçekten biz Allah'ın kuluyuz, bu dünya bir imtihan dünyası, biz öldükten sonra hesaba çekileceğiz, orada cennet var, cehennem var. Bu konuda bir şüphemiz yok, inanıyoruz, katiyetle inanıyoruz. Ancak bizim bir sorunumuz var. Bizim sorunumuz, nefsimizi yenemiyoruz, nefsimizi yenemiyoruz. Bu toplumda yaşıyoruz, toplumun e, aksine bir gidişatımızın olması bize çok zor geliyor. E, toplumda beğeni gören giyim tarzları var. Toplumda beğeni gören düşünce tarzları var. E, yine e, toplumda beğeni gören işte bir takım kültürel, forklarik anlayışlar var. Bu e, anlayışların e, İslam'a aykırı olduğu düşüncesiyle birden elimizin tersiyle bunları itmemiz, ardından yeni bir hayata başlamamız, hayatımızda bir inkılap, bir devrim yapmamız gerçekten zordur bu gençler için de zordur dolayısıyla biz e, bu tür insanlarda bunu gördük diyorlar ki gerçekten ikna olduk Allah'ı seviyoruz ancak onun istediği gibi bir yaşam içerisine girmemiz için bizim vakte ihtiyacımız var kendimizi ikna edecek bir vakte ihtiyacımız var Niye bunu yapıyorsun, yapmamalısın dediğimiz zaman, evet haklısın, yapmamamız lazım, hata ettimin farkındayım, inşaat düzeleceğim diyen e, insanları gördüm. Yani bu ne zaman oldu bu e, güzel, en azından iyiye doğru bir yöneliş? Onlarla güzel bir şekilde ta, e, müna, münazara yaptıktan sonra oldu. Bazen bu e, çocuklar 12, 13, e, 10 yaşlarında da olabiliyorlar. Bu insanları, hani çocuk diye bakmayalım, bunlar da düşünüyor, bunlar da birçok şeyi kafasında çözüme kavuşturuyor. Kendi aklına göre bir neticeye varıyor. Örneğin bir çocuk Allah'ın varlığı konusunda şüphe duyabiliyor ama bunu babasına, annesine açamıyor, korkuyor. Hani böyle bir şey söylediği zaman diyebilir ki babası, annesi, oğlum sen nasıl böyle bir şey düşün? Veya kızım, sen nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsun? Böyle bir şey olur. Allah, haşa Allah var. Allah seni çarpar başına taş yağar. Sen sus bakayım terbiyesizlik yapma falan. Aşırı tepkiler ol, ol, oluyor genellikle. Ee, bu yanlış bir metot. Böyle yapacağımızda çocuğumuzu ikna etmemiz lazım. O dışarıdan bir takım etkilenmelerden dolayı böyle bir yanlışa düşmüş. Biz onunla oturup, güzel güzel münazara edip, hadi bakalım gel, kızmadan, bağırmadan, e, hadi oturalım. Senin e, kafamda bir takım problemler varsa bunları hep beraber çözmeye çalışalım. Çözemediklerimizi bilenlere soralım, oradan cevap alalım. Dememiz lazım. Dışlamakla, bağırmakla e, sorun asla e, çözülmüyor. Çocuklar kafalarında e, bu problemleri e, bir yerlere defnediyorlar ve bu defin zaman zaman e, zuhur ederek e, çocuğun davranışlarında kendisini gösteriyor. Ahlaklı ilkelere sahip olmayan bir çocuk işte hep bu şüphelerden e, dolayı sapmalara düşebiliyor. Samimi olarak Allah'ın murakabesini bilse, Allah'ı bilse, Allah beni izliyor, Allah beni kontrol altında bulunduruyor. Ben her şeyimi Allah'a borçluyum, yaptıklarımdan beni hesaba çekecek, benim iyi bir insan olmamı istiyor allah Teala. Ben iyi insan olmalıyım noktasında biz çocuklarımızı ikna edebilmiş isek bu çocuklarımız çok yalnız bir mekanda bile olsalar, Allah ile baş başa kaldıkları, toplumun kendilerini izlemediği, görmediği bir ormanda yalnız bir yerde kimsenin kendini göremeyeceği bir yerde dahi olsalar Allah'ın kendilerini gördüklerini gördüğünü düşüneceklerinden dolayı bunlar yalnız yerlerde bile, uzak mekanlarda bile bu insanların sağlıklı güzel, huy, davranış, ahlak e, ilkeleri içerisinde olduklarını görüyoruz. Neden? Çünkü o Allah'ın murakabesini düşünüyor. Allah'ın varlığını biliyor. Allah'ın kendisine daima e, puan ver, verdiğini ve ölüm geldiğinde hak ettiği e, puana göre bir yere yerleşeceğini ya saadet darına ya da şakavet darı olan cehenneme düşeceğini iyi biliyor. Buna göre de kendisini korumak için elinden gelen gayreti gösteriyor. İşte bu ayette Rabbimizin kastı kendilerine yeterli derecede bilgi sunulup da hala inanmak istemeyen insanlar içindir. allah Teala diyor ki siz onları uyarsanız da uyarmasanız da onlar iman etmeyecekler, etmezler. Bu aynı zamanda Allah'ın bu sözü peygamberimizin davet ettiği belli bir kitlenin iman etmeyeceğini Rabbimiz bildiği için de bu ayeti indirmiş olabilir. Mekke ehli bütünüyle iman etti aslında. Yani iman etmeyen çok az insan kaldı. Onlar da terk ettiler Mekke'yi. Çok az insan kaldı Mekke'de. Yani Mekke müşrikleri içine baktığımız zaman iman etmeyen çok az insan kaldı. Çok az böyle onlar da orayı terk ettiler zaten. Dolayısıyla... ...biz şunu görüyoruz. Ee, İslam'ın azılı düşmanları... ...Peygamberimizin azılı düşmanları... ...işte o putperestler, o müşrikler... E, ...belli bir zaman sonra... ...özellikle de... ...Müslümanlar güçlü... ...birlik ve beraberlik içerisinde Mekke'yi fethettikten sonra... ...güçlü olduktan sonra... ...o güce tabi olmak durumunda kaldılar... ...ve o güce tabi oldular. Yani aslında... İnsanı küfre sürükleyen şımarıklıktır. Şımarıklık ne zaman olur? Ee, i̇nsan ee, heva hevesine uyma konusunda kendini özgür hissediyorsa o zaman şımarır. Mekke müşrikleri heva hevesine uyarak putlara tapabilme özgürlüğünü kaybettiler. Mekke'nin petinden sonra. Çünkü putlara tapmak yasaklandı. Ya ben kafirim tapmak istiyorum dese bile onlara bu imkan verilmedi. O putlar Peygamberimizin el, eliyle 360 tane, 365 tane put yerle bir edildi. Dolayısıyla e, hiç kimseye puta yani tapması konusunda birebir baskı, yani tapmaması konusunda birebir evlerinde şurada burada baskı yapılmadı. Eğer istemiş olsalardı, evlerinde dolapları içerisinde saklamış oldukları putlara saygı gösterileri yapabilirler, ona tapabilirlerdi. E, ama onlar e, gücün müminler tarafında olduğunu görünce ikna oldular. Çünkü güç aslında insanları ikna eden çok önemli bir şeydir. E, mesela Şöyle bir örnek verelim, Batılılar İslam ülkelerine gezmeye geldiklerinde hep şunu söylerler, ya siz yani dininizin doğru bir din olduğunu iddia ediyorsunuz ama sizin kurmuş olduğunuz medeniyet çok zayıf. Temizlik konusunda zayıfsınız, medeniyet konusunda zayıfsınız, e şehir, şehirleşme, çevrecilik anlayışı konusunda zayıfsınız. Temizlik konusunda, şu konusunda, bu konusunda zayıfsınız. Devletleriniz zayıf. Hep otoriter yapılar tarafından yönetiliyorsunuz. Bireysel haklarınız, özgürlükleriniz yok. Yani berbat bir haldesiniz. Ee, silahlı güç olarak zayıfsınız. E, teknolojik güç olarak zayıfsınız. Siz zayıf o zayıfsınız. Sizin bu zayıflığınız dininizden kaynaklansa gerek sizin bu zayıflığınız dininizden kaynaklansa gerek diyorlar. Çünkü e, din önemli bir şey bir insan hayatında. O perişanlığı görünce adam diyor ki Vallahi bunların inançları bunları bu hale getirdi. Dinleri bunları bu hale getirdi diye düşünebiliyorlar. Ve bu düşüncelerinde mantıksal olarak adamlar Baba. haklılar. Ama tabii ki... E, Burada değinmemiz gereken önemli bir nokta var. O da İslam alemi, İslam'ı yaşadığı günlerde dünyada liderdi. İslam'ın yaşandığı zamanlarda, İslam'ın gerçekten hayatımıza hükmettiği zamanlarda anayasaların Kur'an-ı Kerim olduğu, alimlerin muttaki alimlerin fetva vermeden fetva vermediği bir konuda asla kanun yapılamadığı, yasa yapılamadığı o günlerde e, İslam alemi hem medeniyet alanında, hem ilmi alanda, hem siyasi alanda, hem siyasi, işte e, silahsal güç alanında dünyada bir numaraydı ve dünyanın e, yönetimi onların elindeydi. Ne zaman ki zayıflamalar başladı, insanlar heva hevese daldı, Kur'an'dan uzaklaştı, İslam sadece kültürel bir anlayış, kültürel bir değer olarak kaldı insanların hayatında, toplumların hayatında. işte o zaman orada sıkıntılar meydana geldi. İşte orada o zaman zillet başladı. Peki bu nedir yani? Kur'an-ı Kerim'i bırakan milletler zillete neden düşmek zorundalar? Acaba Kur'an-ı Kerim'de bu tür ayetler var mı? Evet var. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok e, ayeti kerimede Vurguladığı bir gerçek var. Diyor ki siz Allah'a itaat ederseniz Allah sizi yeryüzünün halifeleri kılar. Allah sizi yerin arzın sahibi kılar. Allah sizi yerin zenginliklerinin varisi kılar. Allah sizi otoritenin, gücün, iktidarın varisi kılar. Bunu yapmazsanız, bunu yapmazsanız ben bunu sizden alırım diyor. Ben bunu sizden alırım. O gücünüzü sizden alırım. O zengininizi sizden alırım. Size vermiş olduğum izzeti, şerefi alırım. Size göndermiş olduğum yardımlarımı keserim. Rezil ve rüsvay olursunuz diyor. Şimdi İslam alemine baktığımız zaman değerli kardeşler insanlar bakın yani bugün şöyle bir film şeridi gibi şöyle bir gezelim hep beraber. Afganistan'a gidelim. Ne oluyor Afganistan'da? Bakıyorsunuz insanlar perişan, bölük pörçük. Amerika'nın istediği bir İktidar var. O iktidar onların uşaklığını yapıyor. Orada kendi halkına karşı silah dayıyor. Onlar madem ki siz bize silah dayıyorsunuz biz de size silah dayarız diyorlar. Karşılıklı, devamlı e, vuruşmalar, kırışmalar meydana geliyor. Vuran da ölen de Müslüman. Seyreden yine İslam'ın düşmanları. Geliyorsunuz Irak'a. Hakeza orada oluşturmuş oldukları bir sünni Şii düşmanlığı kurmuş oldukları bir şeyi devlet yapılanmasının akabinde yani çok büyük zulümler yapılıyor çok büyük zulümler yapılıyor haberlerde belki görüyorsunuz yani yolda yürüyen sünni olduğu anlaşılan Baba. işte çarşaflı kadınların ayaklarının dibine Efendim bomba atılıyor yani bu korkutuyorlar ve ürkütüyorlar vesaire geliyorsunuz işte Suriye'ye durumu anlatmama gerek yok hepimiz görüyorsunuz görüyorsunuz Mısır'a, geliyorsunuz oraya buraya. Yani büyük perişanlıklar. Ve geliyorsunuz Türkiye'ye, Türkiye'de aynı durumu oluşturmaya çalışıyorlar. Ve Müslümanlar gerçekten şu anda hizipçiliği o konuya girmek istemiyordum ama bu konuda hepiniz zaten gözlüyorsunuz, gözlemliyorsunuz olayları. Ama yine de bir cümleyle değinmek istiyorum. Yani şu olarak Türkiye'de bütün İslam memleketlerinin Türkiye halkından, Türkiye Müslümanlarından, Anadolu Müslümanlarından çok büyük beklentileri var. Bu beklenti tarihsel bir mirastan kaynaklanıyor. İslam'ın yok edilme, edilmek istendiği o asırlarda sadece 14 tane haçlı seferini engelleyen bir milletin Yaşamış olduğu topraklardayız. Ülkemiz yok etmek için işte biliyorsunuz 1900'li yıllardan sonra işte 18 1915 Çanakkale girişimi ardından işte Anadolu'nun işgal edilmesi bu yedi dübel tarafından hepsi aslında bu ülkedeki Müslümanların zaafa düşürülmesi, perişan edilmesi, yok edilmesi, bu, bu Anadolu'nun tekrar Hristiyanlaştırılması e, ve bu şekilde buradan geçerek doğuya doğru gelinip Kabe'nin yıkılması ve Müslümanların perişan edilmesi diye bir e, heves var, bir istek var. Batı'nın böyle bir çabası var. Her ne kadar onlar işte... İnsanlık adına, medeniyet adına yola çıktıklarını söylemiş olsalar da gizli planları her zaman İslam'ı, Müslümanları yok etmek olmuştur. Şimdi bu baptan olmak üzere, ülkemizde de aynı planlar, aynı çalışmalar yapılıyor. Ve, ve maalesef kıbleye dönen, namaz kılan, elini Allah'a açan, ben de Müslümanım ya Rabbi, yeryüzünde senin dininin hakim olmasını istiyorum ya Rabbi diyen ama değişik değişik hiziplerde, akıllarını hiziplere, hiziplerin liderlerine teslim eder, etmiş ve düşünmeyi bir tarafa bırakmış. Mas, İslam'ın maslahatını, kendi dünyevi ve uhrevi maslahatlarını e, kestirebilme yeteneğinden uzak bir şekilde, kendi vicdanını askıya alıp, aklını askıya alıp, sadece liderin kafasıyla düşünen ve bu şekilde bireysel bütün e, özelliklerini bir tarafa bırakarak e, sadece, Görünmeyen kabrularla birilerine bağlı etten, kemikten müteşekkil bir robot haline gelen insanların çoğalması, çoğaldığı bir asrı yaşıyor. Ve böyle bir asırda da maalesef bütün ümmetin aleyhine olabilecek dış saldırılar karşısında hikmetli olamıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde olamıyoruz. Dış saldırıların İslam'ı yok etmek, bizi yok etmek olduğunu anlayamıyoruz. Ee, i̇şte yaklaştığımız güç birliği, hedef birliği, e, cephe birliği yapmak istediğimiz o insanların e, belirli bir zaman diliminde biz e, bizlerle beraber olup e, gücü ellerine aldık aldığı andan itibaren e, işte hemen yanındaki o Müslümana, o mümine, o muvahhide e, sıkacağını düşünemiyoruz. Hep bu böyle olmuştur. Yani tarihte çok örnekleri var. İddiat ve terakkiyenin e, yani hocaları, talebeleri kullanıp da e, yani padişah düşürdükleri zamanlar var. Ardından e, sizin hocalar işiniz bitti deyip de düşünüyorlar. E, Tabancayı enselerine dayadıkları zamanları elbette bilmemiz lazım. Bu zaman dilimlerinden tarihsel olaylardan ibret almamız lazım. Ülkemizde şu anda gerçekten e, yani büyük bir kaos oluşturmaya çalışılıyor ve e, bunu dış güçler yapıyor. Bizler Müslümanız, bu milletin bütün gruplarıyla cemaatleriyle, bütün hizipleriyle, bizler kardeşiz, kardeşlik hukuk hukukumuz var. Asla ve kat a birbirimize düşmeyeceğiz, düşmanları bize kendimize güldürmeyeceğiz, birlikten beraberlikten ayrılmayacağız, İslam kardeşliğini asla unutmayacağız ve e, hep Müslümanların İslam'ın maslahatını düşünerek, dünyamızın ahiretimizin maslahatını düşünerek, Rabbimizin e, hangi Eylem, eylemi yaparsak e, hangi eylem içerisinde olursak ondan razı olur noktasında oluşturacağımız sorulara vicdani akli dini cevaplar bulmak suretiyle konumumuzu en güzel şekilde ayarlamamız lazım. Dualarımızı eksik etmememiz lazım. Bu kasteden yani canımıza, malımıza, dinimize, ülkemize, vatanımıza kast düşmanları unutmayalım ki hepimizin düşmanlarıdır. Ve zamanı geldiği zaman bir bir hepimizi yok etmek isteyeceklerdir. Yani şu grup bana yardımcı olmuştu ben bunu bırakayım asla demeyeceklerdir. Çünkü onların düşmanlığı belli bireylere değil. O bireylerin temsil ettikleri medeniyetedir. O İslam medeniyetedir. O... Gücedir. O yüzden bunları hepimiz iyi görmemiz lazım değerli kardeşlerim. Aslında dünyadaki bütün mücadelelere baktığımız zaman bütün mücadeleler iman-küfür mücadelesi. Evet. Aynen. Evet, aynen o şekilde. Biz de olaya o minvalden, o açıdan bakmamız lazım. İman ve küfür. İman ve küfür. İman tarafında olanlar gerçekten değişik renklerde, değişik desenlerde olabilir. Küfür tarafında olanlar da değişik desenlerde olabilir. Ama nitekim iki tane cephe var, ana cephe var. Biz bu iki ana cephede, yani yanımızdaki arkadaşımıza kızarak, kızarak İslam düşmanlarının, Allah düşmanlarının cephesine geçme gibi bir yanlışlığı asla yapmamız gerekiyor. Eğer bunu yaparsak dünyamızda, ahiretimizde perişan olur. Bunu yapmamamız gerekiyor. Kesinlikle, efendim, kaşını beğenmedim, gözünü beğenmedim. Ya giderken bana tekme attı. Ben buna kızdım. Bu benim kardeşim. Ben buna kızdım. Ben buna gününü gösteririm. Ama kiminle gösterdim? İslam düşmanıyla beraber. Olursak ben buna bundan şahsi hıncımı alırım diye bir plan içerisinde Müslümanlar olamazlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir lüksümüz yok. Bu e, yani böyle bir şey olursa hem dünyada hem ahirette pişman olacağımız çok büyük ağır hükümlikler altına girmiş oluruz değerli kardeşlerim. Şimdi. Khatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim. Allah Teala iman etmeyeceğini bildirdiği bir grup var. Bu grup kendilerine deliller, peygamberler, kitap, ayetler sunulduğu halde iman etmiyorlar. İman etmek istemiyorlar. Genelde bu tür insanlar arkadaşlar, dünyevileşmiş insanlardır. Maddi menfaatlerini tehlikeye düşürmek istemediklerinden dolayı Asla konumlarından, toplumsal o konumlarından vazgeçmek istememektedirler. Bu yüzden de asla e, adalete e, teslim olmak istemiyorlardır. Şimdi zulmü e, hakim kılan, kurmuş oldukları zulüm düzeni üzerinden çok büyük rantlar elde eden insanlar asla bu rantlarını kayb kaybettirecek girişimler içerisinde Olmazlar. İman ettikleri zaman adaletli olmaları gerekir. O insanlar adaletli olamazlar. İman ettikleri zaman yalandan, dolandan, hırsızlıktan vazgeçmeleri gerekir. O insanlar bu tür menfaatleri göz ardı edemezler. İman ettikleri zaman zinadan, efendim, flörtten, şundan, bundan uzak olmaları lazım. Onlar bundan vazgeçemezler. O yüzden bunların hepsi deni duygulardır, dünyevi duygulardır, hayvani bir takım maslahatlardır. Bu insanlar, hayvani maslahatlarını koruyabilmek için insani maslahatlardan, ebedi maslahatlardan, ahiretteki maslahatlardan vazgeçmişlerdir. Peki, bu insanlar daha neden iman etmezler? Bakın, Allah onların kalplerini mühürler. Hatemallahu ala kulubihim. Allah onların kalplerine mühür vurmuştur. Gerçeği anlamazlar. Bunu açıklayacağız. Şimdi aklınıza bazı sorular geliyor. Neden? Nasıl oluyor bu? Bu adaletsizlik değil mi? Bu ne demek? Niye Allah onların kalbini mühürledi? Wa ala sem'ihim kulaklarına da mühür vurdu allah Teala. Kulakları duyuyor ama duyduklarını algılayacak bir beyne sahip değiller. Şimdi Ala اَبْصَارِهِمْ Allah onların gözlerine de, görme yetilerine de mühür vurmuştur ve onlar bu şekilde artık kör olmuşlardır. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Artık onlar için çok büyük bir azap vardır. Artık azap onlara vacip olmuştur. Şimdi bu ayet ne demek? Bu ayette eğer Allah bir insanın kalbine mühür vurduysa Kulağına mühür vurduysa, gözüne mühür vurduysa bu insan elbette hidayete eremez. Hidayete ermek istese bile eremez deriz şimdi. Yani böyle bir şey aklımıza gelebilir. Ve bu insan kendine vurulan mühürlerden dolayı Hidayet eremeyecek. Daha doğrusu daha sonra da cennette, cehennemde azap görecek. Bu adaletsizlik değil mi? Diye bir soru akla gelebilir. Böyle bir soru akla geldiğinde cevabımız nasıl olur? Deriz ki Allahu Teala iman etmek isteyen hiçbir kalbi mühürlemez. Allahu Teala hakkı duymak isteyen hiçbir kulağı mühürlemez. Allahu Teala hakkı görmek isteyen hiçbir gözü mühürlemez. Eğer bunlar söz konusu oluyorsa, eğer böyle bir mühürleme söz konusu oluyorsa Allahü Teala'nın ezeliği, ebedi ilmiyle onların artık iman etmeyecekleri Allah tarafından bilinmektedir. Artık onlardan umut kesilmiştir. As, onların küfürüze üzerine ölecekleri, küfürde inat edecekleri ve bu şekilde ölecekleri Allah katında, indinde malumdur, bilinen bir gerçektir. Allahü Teala kaybı bilir geleceği bilir. Ezeli ilme sahiptir. Ebedi ilme sahiptir. Allahu Teala bütün eksikliklerden münezzehtir. Bütün kamil, bütün olması gereken doğru, mütekamil sıfatlarla da muttasıftır mü yani. Dolayısıyla bu insanların iman etmeyeceği Allah tarafından bilindiğinden dolayı bunların kalbi mürlenmiştir. Çünkü allah Teala biliyor bunların artık iman etmeyeceğini. <gülüyor> Bilmiyor dese bir insan yanılır. Bu bir yorum. Ki doğrusu bu. Şöyle bir şey daha söyleyebiliriz. O da şu. Ee, Allah-u Teala bir insana 10 sene, bir insana 20 sene, bir insana 30 sene, bir insana 40 sene, 50 sene, 100 sene ömür veriyor. Bu vermiş olduğu ömürde ona diyor ki sana vermiş olduğum bu ömür içerisinde iman et amel et şirk koşma hayatının sonuna kadar şeytanın tuzaklarına düşme düşersen de tövbe et mücadele et öne kadar Rabb, Rabbinin kim olduğunu unutma diyor bu bir imtihan bu imtihan kimisi için yüz sene sürer Kimisi için 90 sene sürer, kimisi için 50 sene sürer. Ha, sürebilir. Dolayısıyla kafir olan bir insan, kafir bir insan, inanmıyor. Bu insan, diyelim ki 40 yaşında öldü. Kafir, küfür, küfür, kafir olarak öldü. Bir insan diyebilir ki, ya buna bu 50 sene yaşasaydı, yani 50 yaşında ölseydi, 10 senesi daha olsaydı, belki de hidayete erecekti canım. Bak adam Hidayete ermeden öldü, gitti. Allah ona 40 sene ömür verdi. 50 sene verseydi, 60 sene verseydi belki fırsatları art artmış olacaktı ve bir gün belki gerçekleri bulacak, düşünecek, iman edecek kendisini cehennemden kurtarabilecekti diyebilir bir insan. De. Kimisi der ki mesela efendim ben 100 sene ibadet yaptım. Öbürü der ki ben 50 sene ibadet yaptım. 100 sene ibadet yapanın eczi daha fazla. En ileri yapanın daha az diye düşünür şimdi bize. Matematiksel olarak böyle denklemler kurar, burada adaletsizlik olduğunu falan düşünürsün. Ama doğrusu bu değil. Doğrusu bu değil. Çünkü hızlandırılmış bir olgunlaşma süreci vardır. Hızlandırılmış. Bakarsınız. Mesela muzu yeşilken koparırlar bir odaya atarlar bir depoya o depoda e, vermiş oldukları e, bazı gazlarla değil mi e, o odaya bir takım ilaçlar bir gazlarla onu sarartıyorlar, değil mi ona bir e, şey işlem uyguluyor Do yani dışarıda kalsa belki e, sararmayacak o orada sarıyor birden yani füür değil mi evet orada sararıyor e, şimdi şu demek istiyoruz burada bir insan olgunlaşmak istediğinde bunu bir saniyede bile yapabilir. Bir saniyede iman edip de hiç namaz kılmayıp da cihat etmeyip de cennetin en güzel yerine gidebilirsiniz. Bir saniyede. Tarihte vardır bu, olmuştur yani. İman etmiştir. Aynı savaşta iman etmiştir. Müsl Müslümanlar safhına geçmiştir. Ve orada şehit olmuştur. Namaz yok. Oruç yok. Hiçbir şey yok. Her şey bir anlık iman ardından gelen bir şehadetle e, noktalanmıştır ve şehitlerin makamına yükselmiştir. Örnekler çok. Bu konuda İslam, e, ta, İslam tarihine baktığımız zaman çok örnekler bulabiliriz. Yani ben bu örnekleri vererek şunu demek istiyorum. Zaman önemli bir şey değil. İnsanların ibadetlerde çok büyük ecillere sahip olabilmesi için samimi ihlaslı olmaları lazım. Ve bu ibadetlerin kendi kalplerini ne kadar e, olgunlaştırdığını o insanların düşünmesi lazım. Ve e, olgunlaşmaya samimi bir niyet, samimi bir kalp ile e, en kısa süre içerisinde ve çok Az ibadetle, amelle ulaşabileceğini insanın bilmesi lazım. Ee, tabii biz kafamızda oluşan o şüpheye cevap bulmaya çalışıyorduk değil mi? Neydi o şüphe? Yani bir kafir az yaşadı, çok yaşasaydı belki hidayete erecekti. Şüphe buydu. Biz bu şüpheyi ne yapmaya çalışıyoruz? Bertaraf etmeye çalışıyoruz. Nasıl? Akli cevaplarımız olması lazım elimizde. Bu cevapları vermeye çalışıyoruz. Bunu temel yapmaya çalışıyoruz şimdi. Dikkat etti, cevap etmek istiyorum. Şimdi bir insan 40 yaşında ölen bir kafir e, ahirette Allah'ın huzuruna çıktığında, Ya Rabbi beni 40 yaşında öldürmemiş olsaydın, 50 yaşına kadar, 60 yaşına kadar yaşamış olsaydın, belki ben hidayete erecektim diyebilir. Allahu Teala'nın ona cevabı ne olabilir? Örneğin Allah adına konuşmak tabii ki bizim haddimize değil ama Allah-u Teala ona şunu diyebilir. Kulum ben sana şu kadar müddet verdim ama sen bu müddeti iyi kullanmadın. O fırsatı iyi kullanmadın. Yeterli vakti sana verdim. Yeterli imkanın oldu. Yeterli düşünme vaktin sana verilmesine rağmen sen düşünüp de iman etmedin. Sen kaybettin. Dolayısıyla sana 40 sene değil. 400 sene de verilse durum değişmeyecekti. Çünkü sende o istek, o arzu, o kabiliyet yoktu. Allah Teala'nın cevabı bu olabilir. Başka şu da olabilir. Diğer ki ona sen benim kulumsun. Sen benim kulumsun. Sana nimet verdim, ömür nimeti verdim, imkan verdim. Ve sen verilen bu imkanı İyi kullanmadın, kullanmadığından dolayı e, mesuliyeti tamamen sana aittir. Ve burada e, sana verilen ömrü, vakti yerinde, doğru bir şekilde, faydalı bir şekilde, maslahatına uygun bir şekilde kullanamadığından dolayı artık sen başarısızlardan kabul edildin ve başarı, başarısızlığa mahkum edildin. Allah-u Teala bu şekilde de ona söyleyebilir. allah Teala'nın kullarının Allah üzerinde herhangi bir hak iddia etmeleri söz konusu değildir. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine bir gün şunu söylemiş. Biliyor musunuz Allah'ın Kullar üzerindeki hakkı nedir? Sahabe demiş ki Allah ve Resul dahi bilir. Peygamberimiz sorusuna cevap vermiş. Demiş ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı sadece ona ibadet etmeleri, kulluk etmeleri, sadece ona kulluk etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Peki biliyor musunuz kulların Allah üzerinde hakkı nedir? Bakınız burada demek ki kulların da Allah üzerinde bir hakkı var. Bu hak Allah üzerinde zorunlu bir hak değildir. Ama bu ikram niteliğinde bir haktır. İkram, Allah'ın ikram niteliğinde bir haktır. Allah ve resul daha iyi bilir cevabını aldıktan sonra Peygamberimiz kendi sorduğu soruya kendisi şu şekilde cevap veriyor. Allah'a ortak koşmadan ibadet eden, kulluk eden bir kulu Allah'ın cennete koyması, ona azap etmemesi kulun Allah üzerindeki bir hakkıdır. Bu hak ikram niteliğinde bir haktır. Şimdi bu hadisten de ne anlıyoruz? Demek ki Allah'ın kullar üzerinde, kulların da Allah üzerinde bir hukuku söz konusu. Bu hukuk da aslında çok basit bir şekilde ifade ediliyor bu hadis-i şerifte. Şimdi yaklaşık 43 dakika olmuş. Bir ayet daha alalım kısa bir şekilde arkadaşlar bitirelim. وَمِنَ nasi Burada başka bir konuya geçiyor aslında. وَمِنَ النَّاسِ "Meyekulu amennâ billâh. İnsanlardan bir kısmı da vardır ki derler ki biz Allah'a iman ettik. Ve bil yevmil âhiret, ahiret gününe de iman ettik. Ve mâ hum Ama onlar gerçekten de hak ölçülerinde mümin değildirler. İman ettik diyorlar. Ahiret gününe iman ettik diyorlar. Ama onlar mümin değiller." Dilleriyle bunları söyledikleri halde kalpleriyle buna inanmıyorlar. Yani bunlar münafık dediğimiz insanlar. Bu tür insanlar da var. Müslümanların yanına gelirler, biz de Müslümanız. Kafirlerin yanına giderler, işte veya işte başka e, Hristiyanların yanına veya başka bir mille, e, yani İslam'da olmayan milletlerin yanına giderler. Derler ki aslında biz de sizleri seviyoruz, sizlerdeniz. Ama Müslümanların yanında da onlardan görünmek istiyoruz. Maslahat gereği derler. Bu, bu tür insanlar da var. Yukadi'ûne Allah'a vellezîne âmenû Onlar Allah'a e, ve iman Allah'ı ve iman edenleri aldattığını düşünürler. Allah'ı ve e, iman edenleri kandırırlar. Güya. وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Halbuki onlar ancak kendilerini kandırmaktadırlar. ma يَشْعُرُونَ Ama bunun farkında da değiller. Bunun farkında da değillerdir. Demek ki insanlardan bir kısmı bu şekilde. Ee, Allah'ı kandırdığını, müminleri kandırdığını düşünüyor. Ee, ama bu insanlar esasen kendilerini kandırmış oluyorlar. Şöyle etrafımıza bir bakalım arkadaşlar. Var mı bu tür insanlar? Var yani. Allah'ı ve iman edenleri kandıran münafıklar oluyor. Ama bunlar esasen kendilerini kandırıyorlar. Çünkü ahirette e, bu yapmış oldukları nifak ve münafıklığın e, semeresinin cezasını çekecekler. Ve orada kötü bir müjde ile karşı karşıya geleceklerdir. Fi kulûbihim mara. Bu insanların kalbinde hastalık vardır. Yani, münafıkların kalbinde hastalık vardı. Yani münafık dediğimiz zaman bu komple inkarcı bir insan demek değil. Yani. İman ediyor ama, imanında hastalıklar var. Bir öyle bir böyle yani. Işık, iman ışığı bir yanıyor sonra bir bakıyorsun sönmüş. Yani bakıyorsun şöyle bir ha, adam olacak zannediyorsunuz, ha, iyi olacak falan zannediyorsunuz, bir bakıyorsunuz berbat olmuş. Ee, sonra tekrar o tarafa, o tarafa yani devamlı saf değiştiriyor. Bu insanlar neden böyle yapıyorlar? Çünkü o insanların kalbinde hastalık var. Bu hastalık nedir? Şüphe hastalığıdır. Şüphe hastalığı doğruların doğruluğunu bilmediklerinden, doğruların doğrularına tamamen kani olmadıklarından, kendi nefislerinde kendilerine karşı sadakat içerisinde, Allah'a karşı sadakat içerisinde olmadıklarından dolayı kendileri hastalıklı insanlar sınıfından kabul ediliyor. فَزَادَهُمُ merhaba. Onlar madem ki bu hastalıklı hallerini sürdürüyorlar, Allah da ceza olarak onların hastalığını daha da artırıyor. Ee, yine bunu da bitir bitiriyoruz inşallah. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Bu tür insanlara da elem verici bir azap vardır. Bu azap bazen dünyada bir kısmını görür bu insanlar, ahirette de azabın ta kendisini görürler. Ee, şimdi diğer ayetlerde de inşallah onları gelecek dersimizde alacağız. Bu ayetlerde yine münafıkların sıfatları anlatılıyor, münafıkların ee, söylemleri dile getiriliyor ve münafıkların söylemlerinden, eylemlerinden örnekler sunuluyor. Onları da alacağız. Şimdi bu Bakara suresinin ayetleri arkadaşlar imani konularda e, gelmiştir. Bu ayetler